Selamun Aleyküm Sevgili Kadişem Bugün e, tefsir dersimizde yine pek beraber olduk, olacağız inşallah. <gülüyor> evet bu dersimizde e, Nisa suresinin 106. E, su, ayetinden başlıyoruz. <gülüyor> bu ayeti kerimeyi e, öncelikle okumadan önce Tabi diğer arkadaşlarımız da, gelen arkadaşlarımızda dinlesin diye neden bahsedecek, konusu nedir itibariyle açıklamadı bulunayım. Bu ayet-i kerime istiğfar üzerine, bundan sonraki ayet-i kerimede de güzel ahlak, doğru sözlülük ve dünya hayatıyla ilgili kim iyilik yaparsa, kim de kötülük yaparsa, Elbette herkes onun karşılarını görecek. Bu şekilde bu e, devam ediyor. Konumuz itibariyle demek ki Allah'a istiğfar etmek, iyilik ve kötülük yapmakla ilgili ayetleri okuyacağız. Kim bu dünyada ne yaparsa o gidecek kendisiyle. İyi iş yapan iyilikleriyle, kötü iş yapan da kötülükleriyle e, muhasebe görecek ve anılacak. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Vesstağfirullah. Allah'a istiğfar edin. Allah'a bağışlanma dileyin Allah'tan günahlarınız için. Neden? Cenab-ı Hak bize istiğfarı emrediyor. Çünkü Cenab-ı Hak inna'llaha Allah muhakkak Allah kana gafurur gafurdur ve rahimdir. Çünkü Allah çok bağışlamak çok da merhametlidir ve bunu göstermek ister. Yani kolunu bağışlamayı koluna rahmet ile muamele etmeyi kendi zatına yakışan sıfat olarak, isim olarak kabul etti. Siz de onun bu ismini göz önünde bulundurun. Günah ettiğinizde, günah yaptığınızda, yanlış yaptığınızda da Muhakkak Allah'ın gafur ve rahim olduğuna sığın. Bu isimlerini unutmayın. Ve la tujadil an elledine yahtanun Kendilerine, kendi toplumlarına hainlik yapanlara savunucu mücadelede verme. Ve la tujadil an kelimesiyle birlikte olduğu zaman Onları savunmak mücadelesi göstermek, ya onların avukatlığını savunmak. Birileri kendileri cehenneme atacak işler yaptıysa, yanlışlar yaptıysa onu savunmak Müslümana düşmez. Yapmaması gerekirdi. Çünkü o e, sürekli savunulması gereken durumunda devamlı o tevbe etmeyecek, cezayı görmeyince de şımaracak. Ve sürekli o kötülüğün doğru olduğunu zannedecek. Hainlik yapar, vatanını, dinini, milletini satar. Ona yüz verir, ona acırsanız bu durumda da Allah ne yapacaktır size? Efendim, e, onların bağışlanmasını merhamet edilmesinin kapısını kapatmış olduğumuzdan ceza verir. Onun için suçluya merhamet bir ölçüye kadardır. onun hakkını zayi etmeme şartıyla onun cezasını çekmesi onun lehinedir ve onun e, muamele edilmesi ne zulüm edilecek Efendim o ne de zulme uğrayacaktır. Demek ki hainlik yapan kendilerine ve vatanla, dinle, milletine hainlik yapan insanlara savunma mücadelesi verme diyor. Bunu yapma onları sizin savunmanız doğru olmaz diyor. Neden bunu söylüyor Cenab-ı Hak? Neden böyle bir savunmayı Müslümanlara yasaklıyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَبَّانًا اَث۪يمًا Günaha devam eden, pişman olmayan, hainlik yapan insanları Allah sevmez. Allah'ın sevmediği bu çirkin işleri yapanları da siz savunmayın. O zaman Allah'a karşı onları savunmuş olursunuz. Allah'a rağmen onları savunmuş olursunuz. Ve Allah'ın yanında değil, onun emrine yerine getirmiş olmazsınız. Ne olur? O zaman şeytan ve kötülüklerin yanında olmuşuruz. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah hiçbir haini, hiçbir günahkarı tevbe etmedikçe sevmez. Hem tevbe edin diyor. Bunların e, neden böyle savunulması gerektiğini daha sonraki sağ gerektiğini daha doğrusu efendim 108. ayet-i kerimede onların e, çirkin hareketlerini eee sebeplerini anlatıyor ve davranışlarını bize biraz daha açıklıyor. Ya tahfuna nas insanlardan kendilerini gizlerler. Gizli gizli yaparlar o yanlışlarını devam ederler. İnsanlar gördü mü? İnsanlardan korkarlar, suçlarını insanlardan gizlerler. Allah sanki görmüyor gibi Allah'ın hiç onun efendim e, görmeyeceği bir yer varmış gibi orada günahları yaparlar, o hainliği yaparlar. وَلَا يَسْتَحْفُونَ min اللّٰهِ Allah'tan gizleyemezler. Allah'tan gizlenemezler. Allah onları görür, Allah onların e, ne yapmak istediğini bilir. Çoğu arkadaşların bugün için e, Müslüman ülkelere, ümmeti Muhammed'e zararlı olan, hainlik yapan, onların devletlerine, vatanlarına, milletlerine Efendim sırlarını gayri İslami unsurlara satanlar bu şekilde haindir, büyük günah işlemişlerdir. Bunların özellikleri nedir diyor, insanlardan saklanırlar ama asla Allah'tan saklanamazlar. Bunlar böyle bir tavır içerisindedir. وَهُوَ مَعَهُمْ <gülüyor> Oysa ki Allah onlarla beraberdir. Onları görmektedir. Ne zaman? اِذْ <gülüyor> يُبَيِّتُونَ Gecelediklerinde. Gece yatarken de Allah onlarla beraber. مَا لَا يَرْضَى مِنَ Söylemiş oldukları sözden hoşuna gitmeyecekleri Allah'ın ve Resulullah'ın hoşuna gitmeyecekleri o sözleri söylediklerinde de Allah onlarla beraberdi. Razı olmayacağı sözleri onlar kurarlarken, yaparlarken de Allah onlarla beraberdi. Vatanı satarken Efendim milletin namusu, milletin sırrı, ümmetin sırrını gayri İslami unsurlara Efendim, satarlarken onlarla beraber olurken de Allah onlarla beraberdi Allah'tan bunu gizleyemezler. Allah bunların iç yüzünü bilmektedir. Ve kâne'llahu bimâ ya'melûne muhîtâ. Allah onların yapmakta olup durdukları şeyleri ilmiyle ihata edip kuşatmıştır. Zerre kadar bir bilgi bunun dışında kalamaz. Allah onların yaptıklarını ilmiyle kuşatmıştır diyor Cenabı. <gülüyor> ha entum haula'i. Siz işte öyle bir topluluksunuz ki cadel tum anhum fil hayatid dunya. Dünya hayatında onları savundunuz. Ama Femen Yücadilu Femen Yücadilu Kim savunacak? Anilla Yani Yücadilu Llahe Anhum Yevmel Kıyame Kıyamet gününde onları kim savunacak? Diyelim ki siz onları sakladınız, savundunuz. Şöyle iyi adamlardı, şöyle hizmet ettilerdi, şu yaptı, bu yaptı falan savundunuz ama işin gerçeğinin, yüzü ne olduğunu, iç, iç yüzünü efendim kimlerle beraber olduğunu, hangi Siyonistler, Masonlar İslam düşmanlarıyla beraber olduklarını Allah biliyordu. Onun için yarın onlar hesabını nasıl verecek? Emmen yekunu aleyhim vekila. O zaman sen onların avukatlığını yapabilecek misin? Herhangi biriniz on, onların avukatlığını yapabilecek birisi var mı diyor. Ya hain olan adamlar vatanına, milletine, dinine, ümmetine, İslam'a hainlik yapanları asla Savunmayın diyor. وَمَنْ yamel سُوْا اَنْ اَوْ يَزْلِمْ نَفْسَهُ Kim bir kötülük yaparsa, nefsine zulmederse, gerek intihar, gerekse günah işleyerek, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ Sonra da Allah'a dönmüş olsa ve istiğfar dilese, bağışlanma istese, يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ Allah'ı bağ çok bağışlayan, çok da merhamet eden olarak bulacakken, siz onlara nasıl avukatlık savunma yapabilirsiniz o zaman, bunu yapmakla onların tevbe etmesine de engel oluyorsunuz. Onların yola gelmesine de engel oluyorsunuz. Onlar zannediyor ki biz doğru yoldayız. Hayır, onlar cezasını çekmesi gerekir. Kim ki bir iyilik yaparsa onun mükafatını, kim de gerek kendisine gerekse çevresine zarar verirse, o zaman onun da cezasını görecek, bağışlanma dileyecek, Ve Allah da gafurdur, rahimdir, onların günahlarını affeder. Ve de önce bir suçtan kaçmak, birilerini kaçırmanın yanlış olduğunu bu ayet-i kerimede bize Rabbimiz anlatıyor. Yani 109. ayet-i kerime sonra 110. ayet-i kerimede kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse Allah Celle Celaluhu çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur onu ve Allah'ı böyle bulur o kişi. Korkmasın, tevbe etsin, hainliği yaptım bundan sonra yapmayacağım desin. Bu şekilde yoksa birilerinin efendim hatta Hatta bunlar gayri İslami unsurlara yalvaracağına Allah'a yalmazsa. Yani ben yanlış yaptım. Beni kurtarın diye gayrimüslimlere, siyonistlere, dinsizlere, imansızlara yalvarırken onu yapacağına Müslüman'a söylesin. Allah'a yalvarsın. Ama ille haydutluk yapacak, hainlik niyeti bozuk, düzelmiyor. O zaman ne yapıyor? Yine aynı şekilde efendim bu kişi doğru yol değil de eğri yolu seçiyor. وَمَنْ يَكْسِبْ اسْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى nefsi Kim ki bir günahı seçerse, günahı yaparsa, feinnema yaksibuhu ala nafsi kendi aleyhine yapmış olacaktır bu günah işlemeyi. Başkası değil. Hainlik de şöyle ya böyle birilerine zarar vermiş gibi görünür ama kime kadar zararı ulaştıysa, hangi beyinleri zehirlediyse, hangi vatana zarar verdiyse, hangi kanı döktüyse, kimin gıybetini yaptıysa günahın hepsi aslında kendisine dönen bir günahtır, bir sorumluluktur, bir cezayı gerektir. Ve keallellahu alimen hakime Allah bunun gerçeğini bilen ve her söylediğinde ve yaptığında da hikmeti olan Allah'tır. Alimdir, hakîmdir. Evet. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olacak. Görünüşte başkasına zarar vermiş gibi görünüyor. İşte falan öldürecektim. falan ülkeyi şöyle yapacaktım. Bütün dünya benim emrimde falan felan. Ama burada kaybeden onun hainlik yüzünden ahireti gider. Ebedi cehennemi boylar. Onların da bu dünyada birileri savunmasını yapsa da ahirette Allah'ın huzurunda kimse onları savunamaz. Ve men yeksib hati eten Ev ismen, kim bir hata yaparsa, hata olarak iş yaparsa, ya da bilerek bir günah işlerse, sümme yer mi? Aslında o işi kendisi yapıyor ama başkasına iftira ediyor. Atıyor bihi o günahı, beriyen, onunla hiç ilgisi olmayan bir adama. Yani o işle hiç ilgisi yok, ona bu işi yaptı diye iftira ederse, فَغَدْ <gad> اِحْتَمَلَا ve وَاِسْمَنْ مُب۪ينًا Açık bir bühtan, büyük bir günah işlemiş ya da büyük bir günah, açık bir günah ve büyük bir bühtan yapmış olur. Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur dedikten sonra şimdi de kim bir hata işler yanlış yapıyor veya bir günah kazanır da sonra onu Bir suçsuzun üzerine atarsa iftira manasında, şüphesiz iftira etmiş olur, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Bu günah başkasının gibi görünse de kulların nezdinde yanında, gerçekte Allah'ın yanında ise günah üzerine günah kazanmıştır. Büyük günah sahibi olmuş demektir. Ya sevgili kardeşlerim, yani dikkat edelim, iftiraya varabilecek durumlardan, sözlerden kaçınalım. E, politika yapıyoruz derken, siyaset yapıyoruz derken birileri hakkında bilir bilmez sözler etmekten uzak duralım. Bunlar iftiraya da gidebilir. <gülüyor> <gülüyor> <velevle fadulullahi aleyke> Buraya kadar konu az önce sohbetin başında, tefsir dersimizin başında söyledim. E, günahla ilgili tevbe istiğfarla ilgili ve son kısmı da iftira ile ilgiliydi şimdi bundan sonraki ayet kelime de de yine sapmak sapıtmak başkalarını hak yoldan uzaklaştırmakla ilgili bir kaç ayet gelecek konu değiştiği için de yeniden bir <gülüyor> başlık atıyoruz yani konunun bu ti biraz değişeceğini ifade ederek velevlen Faddulullah aleyke ve rahmet Allah'ın sana fadlı, rahmeti gelmemiş olsaydı, yetişmemiş olsaydı, lehemmet taifetüm minhüm en yudillûk, onlardan, içlerinden bir takım, grup, insanlar seni sapıttırmak üzere gayrette başarılı olacaktı. Yani Allah'ın yardımıyla olduğu, bugün için 15 Temmuz'daki ve buna benzer bütün saldırılar Müslüman ülkelere saldırılan hepsinde, Samimi olunca Allah ne yaparmış? Yardım edermiş. Allah'ın rah rahmeti ve yardımı sayesinde siz kurtuldunuz diyor. Yoksa sizi hem idlal edeceklerdi, hem zarar vereceklerdi, hem de ülkenizden sizi çıkaracaklardı. Ve ma yudilluna illa anfusuhum. Gerçekte onlar zararı kendilerine yaparlar. E, sapıtan kimse olmazdı. Kendileri olacaktı sapıtan. وَمَا يَدُرُّونَكَ مِنْ şeyin Hiçbir şekilde sana da zarar vermeyeceklerdi. Veremezlerdi. Çünkü madem ki Allah'ın fadlı rahmeti seninledir, o zaman hiç korkma diyor. وَاَنْزَلَ aleykel kitabe الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةِ Allah seni çok büyük donanımda gönderdi, donanımlar verdi. Nedir o? Sen kitabı biliyorsun. okumayı biliyorsun anla, anlayış sahibisin neden niçin ve Hikmet sahibisin bunu bu ilmi sana verdi sana, sana fazla Keremiyle rahmetiyle Efendim muamele etti yardım etti Bu yardımı seninle beraber oldukça korkma Valllemme Kemalem tekün <gülüyor> Telem bilmediklerinde sana öğreten bir Allah'ın varken korkmadı Vakan Fadulullahi Aley Azzima cidden diyor? Allah'ın sana fadlı keremi çok büyüktür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz bu ayet-i kerimede e, sapıtan kendine sapıtır. Zarar verecek olan kişi kendisine zarar vermiş oldu sana. Sen ki bu donanıma sahipsin. Allah'ın fadlı ve rahmetine sahipsin. Onun tam desteğine ve sana kitap ve hikmet ve bütün dünya işlerinde yardım etmek üzere bu donanıma, efendim, yakınlığını sana vermişken, sen korkma diyor. Onlar sana bir şey zarar veremez. İnanç, hani ne, başka etkin ne diyor? İnanıyorsan üstünsün. İnanıyorsan üstünsün. Efendim, topları var, tüfekleri var, şusu var, buusu var, say, say, say, Ne olursa olsun ama inanıyorsan üstünsün. Burada da ne diyor? Allah'ın kitabı, hikmeti, bilmediğini öğretmek üzere yardımı fadlı rahmeti seninleyken sen sana kimse zarar veremez. Bunu işte şundan dolayı oldu, bundan dolayı oldu. Sebepleri büyütüp de sebepleri gözümüzün önüne perdelemek isteyenlere inanma. Sebepler sadece sebeptir. Esas onun sebebin yaratıcısı Allah'tır. Onu düşün. Onunla beraber ol. Onun beraberliğinin farkına var. O zaman inancın sana yardım edecek, inanmış olmanın üstünlüğünü göreceksin. Evet, bundan sonraki ayt kelimeye bakalım. La khayra fi kesirin min najbahum. Evet. Onların bazı şeyleri Kendi aralarında konuşmalarında bir hayır yoktur. İlla men emere bis sadakatin. Eğer bir sadaka ile efendim emreder bu sadakayı verirsen, yaptırırsa, sadaka verdirirsen ev marufun yahutta makul ve meşru olan maruf olan şeyler ile meşgul olursa ev islahin nasi insanların arasını islah eder, düzeltir, barış getirirse işte hayır buradır, hayır buradadır başka onlar kendi kendilerine konuşsalar ne olur, konuşmasalar ne olur, fısıldasalar ne olur, efendim kendi aralarında birleştiler sana karşı şöyle yaptılar, böyle yaptılar efendim bunları sakın büyütme Bunların sana bir zararı olmaz. Sen iyilikten vazgeçme, doğru olanı yap ve insanların arasında sulh ve selamet, barış getir. Allah'ın yardımı seninle beraberdir. Ve men yef'al zalike ibtiga emrzatillah, <gülüyor> Allah'ın rızasını arzu ederek kim bu güzellikleri yaparsa fe senfehu utihi ecran azima, elbette yakında ondan eczi aziminin Yani büyük mükafatını vereceğiz. Bundan da emin ol diyor. Bir sadaka verme yahut iyilik yapma yahut da insanların arasını düzeltme bunu emretmenin dışında onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hemen hemen hiçbir hayır yoktur. Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa Biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. Bunda da şüphe yoktur. Aminler. Evet, 115. ayet-i de okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Kendisine Kur'an, hidayet, nur, iman geldikten sonra Rasul'ün sözüne aykırı kim davranırsa, Peygamber'in yolundan başka bir yol edinirse Efendimiz Ya Resulallah senin dünyadaki sana gelen vahye artık uymayacağım rüyama göre kafama göre takılacağım. Artık o o zaman için geçerliydi şimdi geçerli değil filan diyerek yolu sapıtırsa ve yettebi gayra sebilil müminine müminlerin yolu müminlerin birliği beraberliği dirliği ve onların gittiği yolun ümmetin yolunu değil de bunu yolun dışında bir yol kendisini seçer ona tabi olursa نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ Biz ona vazgeçtiği bu yolun tam tersiyle onunla muamele ederiz. Yani neyi istiyorsa biz ona o cezayı, hak ettiği cezayı veririz, cehenneme de sukarız. O yöneldiği yolda bırakırız çünkü onu hak ediyor. Yani Müslümanlarla beraber olmayı istemiyor. Müslüman düşmanlarıyla beraber olmak istiyorsa hadi diyor hayırlı olsun sana sen madem ki bu yolu seçtin hadi bakalım onlarla birlikte cehenneme git o cehennem çok büyük çok kötü bir yer cehennem azabı çok büyük bir kötü bir yer oraya git deriz diyor. Evet burada ikinci bu konu başlığı eee Bundan sonraki konu da şirk ve şirkin dışındaki bütün günahların affolunucu ile ilgili bir ayet-i kerime. E, hatta bazı yanlış davranışları da ele alan bir birkaç ayet-i kerime kaldı. Onu da bitirelim, onu da okuyalım. Üç konu bir arada olmuş oldu ama üç ayrı konusu olan ayetleri bitirmiş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar 115. ayet-i kerimeden sonra yani 116. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İnne Allah la yafiru en yushrake bihi. Kendisine ortak koşanı Allah bağışlamaz. Ve yaghfir ma dune zalika limen yeşa. Dilediklerinden bunun dışında kalan günahlar büyük küçük hepsini affeder. Ve men yushrik kim ki Allah'a şirk koşarsa hani affolunmayan bu günah işlerse fekat dalle dalalen baida geri dönüşü olmayan bir sapkınlıkla sapmıştır. Onun için Allah onu affetmesin. Evet. 16. ayet kelimesi de bu. 17. ayet kelimesi de İn yed'un min dunihi. Allah'tan başkasına dua edenler gerçekte Allah'tan başkasından ümit besleyenler. Yani süper güçler, günün işte ön planda olan devletleri, inanışları, şusu busu, neyi varsa hepsinin hepsine yalvarmaları, yakarmaları, ben sizinle beraberim, biz sizinle beraberiz, işinize yararız, şudur budur falan, bütün yalvarmaları, yakarmaları hepsi illa inasa o günahları ve putçulukları yüzünden başka bir şey kazandırmaz onlara, sadece günahlarını çoğaltır. şeytana azgın bir şeytanlığa tapmaktan başka bir kazanç da ona getirmez. Ve yedune illa şeytanın meride efendim azgın şeytana davet çıkarmaktan da bir işe yaramaz. Yani bu kadar düştükten sonra daha fazla şeytanların kucağına düşer. Onlara yalvarmaya mecbur kalır. Değil mi ki Müslümanların safını terk etti. Müminlerin müminlere hainlik yaptı. Allah onu daha iyice rezil edene kadar yolu var diyor. La'nehu <gülüyor> Allah Allah şeytana lanet etsin, etti. Ve kale Lettahidenne minibadike nasiben mefruda Ant olsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım, bana tabi olacaklar onlar ve o paydan da onları bana tapındıracağım, dedi şeytan. Şeytan bunu demişti ve o grubun içerisine girecek. Şeytana tapan, ne olacak o zaman masonların yanına varacak, Kur'an'ı ayağının altına alacak, masonlara üye olmaya mecbur. Bir defa sadece üye olmayacak, iyice tapınacak, onlar için yapacak. kanını, canını, başkalarının kanını, canını, dinini dahi heder edebilecek duruma gelecek. Tamamen onların emrine girecek. Hani biraz yamukluk şekildeydi falan Ben onlara şunun için, bunun için falan diyordu. Şimdi tamamen onların kucağına düşecek. Emrine düşecek. Belki de onların isteği de buydu. Ve le vudillennehum ve le umenniyennehum ve le amurannehum Evet. İlginç bir ayet-i kerimeymiş. Gerçekten burasını Çoğu zaman hele son günlerde olan aktüel olan olaylara ışık tutması bakımından da çok ilginç bir ayet. Onları mutlaka saptıracağız. Çünkü onlar bunu istedi. Bu lanetlik yolu onlar seçti. Mutlaka onları kuruntularıyla baş başa bırakacağız. On, efendim, onlara emredeceğim de putlara adak için hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yani onları artık Bu derece tapınacaklar. Ve fe le yubettikunne azanel en'am Evet hayvanların kulaklarını Ve le amurannehum fe le yugayirunne halqallah Hatta o kadar olacaklar ki insanlıktan bile çıkacak. O derece şeytanlaşacaklar. Evet Varlığının Yani bu kadar adam, adam küçülür mü ya? Bu kadar adam insanlıktan çıkar mı? Bu kadar çıkar. Ve men yettehiz şeytane Şeytanı kim kabul ederse, şeytani yolları kendisine yol edinirse, veliyya dost edinirse, min dün ile Allah'tan, Allah'ın yolundan başka, ve kadı hasira husranın mubina Gerçek manada kendisine açıkça yazık etmiş olacak. açıkça husrana gitmiş olacak. Bu başkasına değil, önce kendisine yapmış olacak. Açıktan sapık yola gitmiş ve perişan olacak. Ya'iduhun ve yumennihim ve ma ya'idumu şeytanu illa gurura. Evet. Şeytan onlara birçok vaatte bulunacak. Bulunur. Bu vaatlere kanacaklar. Yalan üzere yalan söyleyecek. Onları kuruntulara sokacak, sürükleyecek. Yok şöyleydi, yok böyleydi, şu tarihte şöyle olacak, bu tarihte böyle olacak. Binbir türlü yalanlarla, desilse ve hileyle şeytan kendi etrafındakileri böyle yalanla tutmaya çalışır. O şeytan ancak onları o sözleriyle aldatmaktan başka da bir şey yapmaz. Şeytan kime ki? yalanıyla etrafında tutuyorsa, onu aldatmaktan başka bir yardım da şeytandan dokunmaz. Ulaike mevâhum cehennemu Bunların gideceği yer açıktan ateşin ortasıdır. Cehennemin ta kendisidir. Vela yecedûne anha mehîsâ Oradan da kurtuluş ve kaçış asla olmayacak. Kimse ona yardım edemeyecek. Yani ta ortasında demen manası da budur. Yani, insan cehennemin tam ortasında onu nasıl kurtaracaksın mümkün de kıyıda kenarda olsa çeker tutar bir taraftan adamı tebliği çağırırsın hayır artık o kadar gözük kör kalbi imandan mahrum beyinsizleşmiş ki artık efendim kafirler müslümanlara tercih etmeye başlayacak. Kafirler müslümanlardan iyidir onları model alın demeye başlayacak. Demek ki tamamen yolunu sapıtmış olacak. Efendim bugün dersimizde e, 121. ayete kadar geldik. Yani 105'ten 121. ayet kerimesine kadar bu kadarıyla yetinmeye çalışalım. Bu ayet kerimesi de eğer sebeplerinizle veya otan biraz ilave gerekirse daha sonra başka derslerde inşallah bu ilaveyi buna katarak dersimizi efendim tamamlayıcı ders gerektiğinde de yapmaya çalışırım. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti sizin üzeriniz olsun, bütün Müslümanlar üzerine. Esselamu aleyküm.